94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor benim İç Şahin. Ben de Ömer Madra ve destekçimiz İnanç Demirtaş'a teşekkür ediyoruz. Bugün geçen hafta da söylemiştik hayvan hakları konusunda bütün Türkiye'yi ayağa kaldıran yasa değişikliği konusunu ele alacağız. Geçtiğimiz Pazar günü de inanılmaz bir eylem vardı İstanbul'da 10 binlerce kişi ve diğer pek çok ilde de binlerce kişinin katıldığı. Ve bu bir de dün bunun üzerine Boğaziçi Köprüsü üzerinde bir de eylem oldu. Şimdi bütün bunların hepsini hem eylemleri hem de aslında bütün bu eylemler neden yapılıyor? Bunu konuşmak üzere iki konuğumuz var stüdyoda. Avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Hayvan Hakları Aktivisti Tolga Öztorun. Tolga hoş, hoş, bulduk, Tolga hoş Öztorun geldiniz. Hoş Tolga Öztorun da dün köprünün üzerindeydi. Ondan da hem bunu hem de aslında bütün bu işler ne anlama geliyor. Onları konuşacağız. Ama önce Deniz Hanım'la ben başlamak istiyorum. Bu Bir de şeyle başlayalım. Dün bir ara akşam... Bu yasa tasarısındaki değişikliğin geri çekildiği haberleri geldi ama çok hızlı bir şekilde aslında çekilmemiş şeklinde de konuşuldu. Son durum mu biliyor musunuz? E, son durum maalesef e, hala yasanın mecliste e, tasarının mecliste beklediği e, ve e, artık halk hareketine dönüşen e, bu e, yasaya hayır hareketinin e, bir nebze olsun soluklanmasını sağlamak adına çıkarılmış bir söylenti olduğu yönünde. Yani özellikle e, biraz hani gazını alma şeyi yapıyorlar öyle mi? Evet maalesef. Evet, maalesef. Peki e, size ben direkt en çok e, üzerinde konuşulan maddelerden başlayarak e, sormak istiyorum bu e, sokak hayvanlarının toplanması meselesinden yani ölüm evet. yasası ismini ve e, neden veriyoruz? Evet, evet. Nedeni e, gerçekten bütün sokak hayvanların toplayacaklar mı nedir bu yasanın e, şimdi amacı? Şimdi öncelikle Bir şey belirtmek istiyorum bakanlık yetkilileri bizi sürekli felaket tellallığıyla suçluyorlar ee, ama biz hiçbir tellallık yapmıyoruz biz belediyelerden bugüne kadar ne gördüysek bugünden sonra da azını görmeyiz fazlasını görürüz inancıyla hareket ediyoruz. E, yasa belki metin üzerinde oldukça düzgün gözükmekle birlikte pratik uygulamalarda ciddi anlamda ölümlere yol açacak. Dediğiniz gibi bu sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, aşılanıp kısırlaştırılması ve daha sonra alındıkları yere bırakılmak yerine e, doğal yaşam alanları denilen parklara götürülmesi öngörülmekte. Sahipsiz hayvanlar dediği zaman kedisi, köpeği, Ve hatta bazı işgüzar belediyeler olayı kuşlara kadar götürebilecekleri yolunda benim bir inancım var. Ee, diyor ki yasadaki Metin sahipli ve sahipsiz hayvanların belediye sınırları içinde ve dışında başıboş bırakılmaları yasak. Bu durumda Türkiye'nin batısından Türkiye'nin doğusunda Anadolu'nun köylerine kadar hiçbir hayvan bırakılmayacak. Ee, Anadolu'da kültürümüzde bizim sokak hayvanı vardır. Ee, evde hayvan beslemek yeni bir kavram. E, o nedenle ciddi anlamda çok sayıda hayvan toplanacak bu çobanın sürüsünü bekleyen köpeğine kadar uzanır. E, o nedenle 38 STK'nın düzenlediği bir eylem halk hareketine dönüşmüştür. E, i̇nsanlarımız o nedenle hayvanlarının öldürüleceğine inanmaktadır. Çünkü bugüne kadar mevcut yasada hayvanları topla aşıla kısırlaştır alındığı yere bırak maddesine rağmen bizim hayvanlarımız ormanlara atılmıştır. Ee, şimdi bir de alındığı yara bırak maddesi de ortadan kaldırılarak tamamen bambaşka yere, ormana, orman içinde yapılacak e, insandan izole, e, tecrüt edilmiş yerlere götürülmeleri öngörülmektedir. Sahipsiz Hayvanlar Doğal Hayat Parkı bunun ismi de değil mi? Evet, Barınakta sevimli değil. olsun diye Doğal Hayat Parkı denmiş. Onların doğal hayatı sokak değil mi zaten? E, doğal hayat bir defa orman değil. Yani kedi köpeğin <gülüyor> evet, doğal hayatı orman Kediyle değil. Köpeğin, yani. ee, Tabiatında ormanda yaşamak yok. İnsanlar yüzyıllar önce bu hayvanları evcilleştirmiş, kendilerine bir şekilde arkadaş etmişler. Allah da insana iki tane bu sevgili varlığı refakatçi olarak vermiş. Şimdi bu hayvanları koparıp sen, izole edip tamamen ormanlara atıyor olman onlara ölüm getirecek. Nasıl getirecek? Direkt tabii ki de bu hayvanlar orada ölmeyecek. Bu ciddi anlamda bir bütçeli sorunudur. Bugün... Belediyeler 8 yıldır yürürlükte olan bu yasaya göre bakım evleri kurmalıydılar. Bu hayvanlar kısırlaştırılmalıydı ve bakım evlerindeki hayvanlar gayet güzel bakılıyor olmalıydı. Ama maalesef hayvanlar bakım evlerinde ölümle boğuşuyorlar. Çünkü açlıkla boğuşuyorlar. E, gıda yardımı, yiyecek yardımı yok. E, maalesef veteriner yardımı e, var veya yok. Kısmi olarak var. E, ve bakım evleri ölüm yuvası. E, şimdi aynı şeyi siz doğal hayat alanlarına taşıdığınız zaman... Büyük bir bütçe lazım. Bunlar için çalışacak eleman lazım ve onlarca yüzlerce veteriner lazım. Çünkü binlerce hayvandan bahsediyoruz. Tek bir tane bırakmayacağınız için sokakta, hepsinde bir yere toplayacağınız için çok sayıda park alanı yapılmalı. Bunların yiyecek problemi var. Şu anda bu yiyecek problemleri bir kısım yok hayvanların. Çünkü bunu gönüllüler üstleniyor. Bu devlete artı bir yük getirecek gönüllülerin şu anda üstlendiği şey. Ee, o anlamda e, maalesef bu hayvanlar açlıkla mücadele edecekler orada. Birbirlerini parçalayacaklar. Kaldı ki ben kayıt altına alınmayacaklarını düşünüyorum bu hayvanların. E, kayıt altına alınmayan hayvanların da e, ne olacağı akıbeti çok daha soru işaretleri içinde. Ben arada bir şey de sormak istiyorum. Böyle kanun Kaç yıl oldu demiştiniz. Sekiz benim. yıldır yürürlükte. Yıl. Peki neden e, bu sekiz yıldır yürürlükte olan kanun uygulanamadı? Çünkü ciddiye almadılar bence. E, zaten buradaki en büyük problem ve bizim talebimiz de şimdi yeni yasa tasarısında yapılması <gülüyor> gereken değişiklik şu yönde olmalı. Belediyeler derhal bu işten el çektirilmeli. Bu işi bugüne kadar becerebilseydiler becerebilirlerdi. Beceremediler hepimiz gördük. Şimdi daha geniş yetkilerle onlara yeniden bu yasayı emanet etmek bence katliam. Bunu kesinlikle yeni bir oluşum, yeni bir kurum kurulmalı, direkt olarak başbakanlığa bağlı olmalı ve bir devlet politikası olarak hayvan hareketi ele alınmalı ve seferberlik edası içinde E, kısırlaştırılmalar yapılmalı Ülkeye kaçak hayvan girişleri engellenmeli Ancak o zaman bir noktaya gelebiliriz Bir tarafından tut 3 tane hayvan kısırlaştır Onu ihaleye ver Kelle başı paranı al e, Gerekiyorsa kısırlaştırma Arkadan sal Hayvanlar ülkeye kaçak girsin Pet Shop'ta canlısı hayvan satışı devam etsin İnsanlar hayvanları satın alsınlar 3 günlük hevesle dışarıya salsınlar Kimse karışmasın Cezalandırılma yapılmasın Sonra dersin ya. ki bu hayvan sayısı Çok arttı sokaklarda Hadi kurtulalım bunlardan Bu adil değil Bu kesinlikle vicdani ve merhametli bir davranış değil. Peki, Tolga senin e, tam da barınaklarla ilgili bir belgeselin vardı evet. ezber. Hı hı. E, şimdi bu doğal hani resmen... Yani ironinin ötesinde doğal hayat parkı denilen şeyler ne, neye benzeyecek? Aslında bence en büyük tehlike gene e, halkın yaşayacağı tehlike. Çünkü biz hala kuduzu bile önleyememiş bir ülkeyiz. Vahşi yaşamın içinde, ormanın içinde kuduz mikrobu var. Biz hemen ormanın kıyısına e, evcil hayvanı koyuyoruz. Onun bir dışına da insanı koyuyoruz. Dolayısıyla bir sürü medeni ülke ormana oral yolla e, kuduz aşısı atıyor ki kuduz yok olsun diye. Biz bırakın aşılamayı bir de aradaki tampon bölgeyi kaldırıp oraya sosyal bir hayvan koyuyoruz ki kuduz böyle şeyle e, ne denir? Kuşa, halinde <gülüyor> şey ülkeye diye yapıyoruz herhalde diye düşünüyorum bunu. 10 bin ve 20 bin gibi sayılardan bahsediliyor. Nedir o? E, toplama kamplarındaki hayvan sayıları o, yani... Şey, toplama ne, kampı diyor, Evet toplama kampı tabii ki. Düpedüz toplama kampı anlaştı. 10 bin ya da 20 bin hayvanın olduğu yerde hangi e, gönüllü, hangi aktivist oraya girebilecek ki zaten bizi almayacaklarına dair de söylentiler de var evet. içeriye. Bu bir de hani aktivistlerin aslında gidemeyeceği kadar şehir dışına yapılması gibi bir şey var herhalde. Aynen mi? öyle ama ki karda kışta hep gidiliyor <gülüyor> hiçbir zaman bırakılmadı ama... ...20 bin hayvanın olduğu bir yere ne ile gidebilirsiniz... ...ne kadar mama ile gidebilirsiniz... ...aynı anda 20 bin hayvanı beslemek ya da tedavi etmek... ...bir, bir kampa mı 20 bin hayvan koymak... ...bir kampa evet. 10 bin, bir kampa 20 binden bahsediliyor... ...ki 30 bin hayvan değildir sokaktaki hayvanlarımız... ...çok daha fazla hayvan var... ...diğerleri ne olacak... Ee, ...şehir içi barınakları aynı şekilde devam edecek... ...ağzına kadar tıklım tıklım doldurulacak... ...aşağı yukarı 1 metrekareye 2 hayvan tıkıştırılacak adına yaşamak denirse yaşayacaklar. Çok da doğal bir yaşam parkıysa o kadar da güzelse ben hep söylüyorum yapanlar niye yaşamıyorlar o kadar güzelse? Peki yani. niye yapıyorlar bunu? Ya, tam da aynı şey. Ben bunu tamamı aslında nereden icabetti yani. <gülüyor> sosyal olguların üstüne basılmak için yapıldığını inanıyorum. Aslında kediyi köpeği çok da dert ettiklerini düşünmüyorum. Tiyatro niye yok ediyorlar? Eğitimi, sağlığı niye yok etmeye çalışıyorlar? İşte bu yüzden Benim düşüncem daha farklı. O da bir görüş açısı ve doğrudur. Ben diyorum ki Avrupa Birliği uyum yasası çerçevesinde sokaklarımız Avrupa sokakları gibi olsun ve hayvanlardan temizlensin diye bu işi yapıyoruz. Var mı böyle bir teşebbütle böyle bir şey sokaklarda hayvan olmayacak yazıyor mesela? Hatta şöyle güzel bir madde var. 2004 yılında imzalanan böyle bir şey Avrupa Birliği Anayasası 3/121 diyor ki hayvanların duygulu varlıklar olması nedeniyle üye devletlerin törelerine dini törenlerine geleneklerine saygı göstererek hayvan rafağı konusunda dikkatli e, adımları almaları beklenirdi. Yani Avrupa Birliği müktesebatında sokaktaki hayvanları toplayıp toplama kampına götürün ve yok edin yazıyor olma ihtimali yok yani. Bunu e, öyle değil mi? Bunu sormak bile... Ama e, Avrupa'nın birçok ülkesinde çok daha e, kötü şartlarla yok ediliyor. Ama zamanında yok evet. edilmiş tabii Hı -hı. yani. Şimdi ona bakarsanız zamanında bir sürü soykırım da yapıldı evet. Avrupa'da. Ha. Şimdi o zaman hadi biz de that Avrupa'yı yakalamak için tekrar soykırım mı olacak? ya Böyle saçma bir mantık herhalde. Ama zaten Avrupa Birliği Anayasası da diyor ki evet. böyle bir şeye gerek yok diyor. Devletlerin ki biz üye bile değiliz. Devletlerin gelenekleri çok önemlidir diyor. Saygı gösterilmelidir diyor. Bizim ülke geleneğimizde de yüzyıllardır hayvanlarla bir arada yaşamak var. Bu ülke hayvanlarına sadece bir defa ihanet etti. O da 19. yüzyılın ilk şehri hayırsız ada vakası yaşandı. Evet. İttihat Onun... ve Terakki'nin bir uygulaması. Evet. Evet. <gülüyor> ve korkunç bir kara lekedir bence ee, tekrar bunun yaşanmasını biz Çok az kaldı, kaldı ki aynısı yaşanacak hiçbir farkı kalmadı evet. adaya gönderilmişti şimdi evet. de ormana gönderiliyor. Evet. Bunlar hani e, kurt çakal ya da bir başka hayvan değil ki ormanda yaşaması mümkün yani her değil. Her şey bir yana bunun yaratacağı şey düşünülemiyor mu acaba şimdi bir hayırsız ada vakası üzerine işte onun da üzerine filmler şeyler var. Hayırsızada evet, bakarsın. Avedikyan'ın filmini bir daha seyrettim ben geçen. Gayet etkileyici bir animasyon filmi. Yani, yani böyle bir şeyi düşün. Hani ardından. gibi bir şey. Evet. Gibi. Ardından Öyle. da işte İstanbul'da yangın ıı, çıkar falan değil mi? Hatta evet. bu yangını o hayvanlara lanet olarak evet, Kabul eder. Evet. O eziyetin sonucu olarak kabul eder. Yani böyle bir Toplumsal baskıyı falan da mı hiç e, e çok göz geçti ardı ediyoruz? Çok geçmişinden, yüz küsür yıl geçti. Herhalde Hayır, mutluk belirleme bir yanmamız gerekiyor. Tekrarlanması ihtimali. <gülüyor> ihtimali. E, neyse, peki bir de ev hayvanlarına önemli evet, bir şey varmış. E, yani evde de bir sınırlama mı getiriliyor? Maalesef meskende bakılan sahipli hayvanların da tür ve sayısına Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirleme getirileceği e, düzenlenmiş. E, bu şu demek olabiliyor. Belirli bir dönem sonra. Bir kediden fazla bir köpekten fazla evlerde bakılmayacak den, denebilir veya denebilir ki 15 kilo üstü hayvanlar ona göre ırklar sayılır ve o ırklar 15'in üstünde kalan ırklar için evde beslenmeyecek denebilir. Ve o gün geldiği zaman e, ciddi anlamda e, hayvan hakları ihlalinin yanı sıra insan hakları ihlali ve mülkiyet hakkı ihlali yaşanacaktır. E, i̇nsanlar... Ee, hepimiz biliyoruz hayvanseverler ve korumacılar evdeki hayvan candır aileden biridir ailenizden birini nasıl veremeyeceğiniz gibi Asla kedinizden veya köpeği, iki kedinizden ve iki köpeğinizden birini de teslim edemezsiniz. Adli vakalar çok artacak, itişik kakışlar yaşanacak. Eğer zannediyorlarsa ki yetkililer gül oynaya bu insanlar hayvanlarını teslim edecekler bunlar yaşanmayacak. Peki bunun manası nedir? Yani Hem sokaktaki hayvan sayısını azaltmaya çalışıyorsunuz hem de evdeki hayvan sayısını yani Tam tersi olması beklenmez mi? Madem öyle eve mümkün olduğu kadar fazla hayvan almayı teşvik etmesi gerekiyor. Amaç ülkedeki hayvan sayısını tamamıyla yok etmek bence. Maalesef bir noktaya getirmek. Bir tek kurbanlık koyunlar mı <gülüyor> kalacak yani. Nasıl olsa kısa süreli giriş ve çıkış yapıyor onlar ülkeye. Evet. <gülüyor> bu arada yasanın içinde e, bir yerde hayvan ölüsünden köpek maması yapılabileceğine dair bir ifade var. Deniz bize orayı da Öyle açıklar mi? biraz ha, sonra. Ve, ve dün e, ülkemizin güzide markalarından birisi hiç hayvanla ilgisi olmayan bir marka artık köpek maması üreteceğini de açıkladı. Allah Allah. Çok da enteresan ee, bir yere gidiyor aslında olay. Esasında dediğim gibi kayıt altına alınmayan hayvanlar, binlerce hayvanı bir yerde topladığınızı düşünün. Önden giriyorlar ve kayıt altına alınmıyorlar. O nedenle biz bilmiyoruz kaç hayvan olduğunu ve gözden ıraktalar. Arkasına entegre mama tesisleri kurulabilir. Maalesef yine yasadaki bir düzenleme yapıldı. Sertifikayla deneylerin önü açıldı. Avrupa Birliği'nde yapılması engellenen ve yasak olan deneylerin yapılabilmesi ülkemizde mümkün olacak. Bir nevi arka bahçesi olacağız Avrupa Birliği'nin o anlamda. Hayvanlarımız deneylere gidecek. Sokak hayvanlarından esasında rantta dönüşen bir yolun üzerindeyiz şu aşamada. Bu gibi kanun ve yönetmelik ve uygulama ya yönelik değişikliklerde her zaman zaten bu tip bir maddi kaygı oluyor değil mi? Çıkar aramak evet. çok yerinde olur düşüncesindeyim ben. Evet. Daha, şimdi mesela son zamanlarda birazcık bu konularla uğraşırken şeyi de fark ettim ya Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle bu o, tica, e, endüstriyel e, et e, üretimi tavukçuluk falan artık kesinlikle e, giremiyorsunuz o tesislere Yani e, hatta e, ölümü falan göze almanız gerekiyor. Yani ciddi tehlikeleri çok ciddi korunuyor. Çünkü içeride hiç kamuoyunun öğrenmesi halinde asla yemeye dokunmayacağı. Yeme dokunmayacağı durumlar var. Şimdi bir de e, orada gizli çekim yapmanın falan e, suç teşkil edip hapis cezasıyla cezalandırılması için kanun tasarıları Gelmeye başladı yani. Aynı korumayı bu e, toplama kamplarına da yapmaları lazım. Eğer e, muhtemelen de yapacaklardır yani. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar aslında. Tabii. Çünkü doğa o kadar kuvvetli ki işte 101-102 yıl oldu. 102 yıl önce e, şehirde hiç hayvan bırakmadılar. Gene bugün bizimle birlikte yaşayan sokak hayvanı var. Yüz yıl sonra gene sokak hayvanı olacak. Doğayı yenmeyi başaramayacaklar. Çünkü hiçbir zaman başaramadılar. Yaktık, çöp kamyonunda presledik, aç bıraktık, ormana attık, üzerinde deney yaptık, tecavüz ettik, kestik. Evet. Daha yani hani denenmemiş bir köpek maması Köpek etinden köpek maması yapmak kalmıştı Hani Fantezide gerçekten sınır tanımayan bir şey e, Ulus olmaya başladık Şimdi bir de köpek maması yaparız Ama ben çok eminim ki Yüz e, yıl sonra gene sokak hayvanı olacak Evet Bu gerçekten... şeyden de Yani yürüyüş ve protesto hareketinden de Biraz bahsetmek lazım evet. Epey Birçok insanı şaşırtacak kadar güçlü bir evet. tabandan yükselen bir ses evet. oldu. Emniyet, bu, bunu bu, biraz konuşabilir miyiz? Emniyet Müdürlüğü açıklama yapmış 7 bin kişi vardı diye. Ben herhalde bir sokakta 7 bin kişi vardı diye düşünüyorum. Sadece bir sokakta sayım yaptılar. Evet. Çünkü yani 30 binin üzerinde insan vardı. Evet, evet, kesin. Biz <gülüyor> 50 bin tahmini evet. yaptık. Hı -hı. Çünkü gerçekten çok fazla yani, yürüyen Gal bir çıkan çok vardı. Galatasaray yani. Gal yani. Ses'in önünden evet. Taksim'e tam manasıyla yürüyüş... 3 saat sürdü. Bir de aralıksızdı. Yani. aralıksızdı. E ben önlere yakındım mesela. Taksim'e geldik. Arkaya baktığımızda hala ucu görünmüyordu. Galatasaray'a kadar gidiyordu ve tamamını izleyen arkadaşlar vardı. Yani tek bir noktada durup Hı -hı. bütün kortejleri <gülüyor> iz kortejin tamamını izleyen onlar 40-50 bin rakamı vardı gerçekten. Evet. Çünkü çok fazla ayrılan da oldu. Hı -hı. Yani herkes aynı anda orada olmadığı için yürüyüş Hı -hı. boyunca. Bence de hani benim açıkçası son zamanlarda gördüğüm en büyük Eylemdi. E şöyle oldu 38 STK'nın desteklediği örgütlediği duyurduğu bir eylemdi ve ciddi anlamda da halk bazında sahiplenildi ve benimsendi zannediyorum yasanın tehlikelerini düzgün anlatabildik ve insanlar neyi kaybedeceklerini idrakına varınca. Orada hayvan sever. Halk çok fazlaydı. Bir de sosyal medyada gerçekten çok, çok sağlam tam, çalıştı. Tam onu söyleyecektim. Ha, ha. Sayın Bakan ve Eroğlu Twitter'dan yazmış yaşamak haktır diye. Tam da o sahni, saniyede biz köprünün üzerindeydik. Bizim de telefonlarımız elimizdeydi. Hepimiz... Kendisine cevap yazdık. Yaşamak haksa biz şu anda niye köprünün üzerindeyiz, ne yapıyoruz <gülüyor> diye. Çok güzel tepkiler vardı, çok eğlenceli tepkiler vardı. Sayın Bakanım bir beş dakika köprüye gelir misiniz diyenler vardı. Bu arada vardı. Veysel Eroğlu değil mi bu yasayı evet. gönderen? Yani Hı -hı. aslında Orman ve Su İşleri Bakanlığı hazırlıyor. Evet. Onu da hani bir dipnot düşelim çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı diyenler de oldu. Hani Hayır benim Orman, en ve, su orman ve Su İşleri Bakanlığı. Yine Veysel. Herhalde Eroğlu. o yüzden ormana atılıyor. Hani bakanlık bünyesinde olduğu için yer geniş diye. Ee, bu köprü eyleminden biraz bahseder misin? Bu Bahsedelim fikir tabii ki. E, işte nasıl ortaya çıktı? Yani şeyden sonra bir değişiklik olmayınca mı? Aslında biz bunu çok sonra? önceden planlamıştık. Ee, geçen sene biliyorsun 50 gün Taksim'de bir imza kampanyası Hı -hı. yaptık ve oturduk. Orada demiştik eğer burada da olmazsa kendimizi köprüye zincirleriz demiştik. Sonuçta sembolik bir şeydi çok ince bir zincirle. E, zincirledik e, sadece kamuoyuna dikkatini çekmekti istediğimiz çünkü hayvan hakları anlamında e, böyle dikkat çekici bir şeyler yapılmamıştı son yıllarda evet. köprüye çıkmamızdaki sebep birileri bizi fark etsin evlerimizde bizimle birlikte yaşayan e, can yoldaşlarımızı vermeyeceğimizi görsünlerdi Hani e, neler neler yapılıyor hiçbir şekilde hiçbir şey geriye dönmüyor ama bu öyle bir şey değil bunun ucunda bir yaşam var ...telafisi mümkün olmayan bir yola gidiyoruz. Bu müzikten, tiyatrodan vazgeçmek gibi... ...ya da işte ne bileyim... ...artık gazete okuyamayacaksınız gibi değil. Bu evinizde sizinle birlikte yaşayan... ...bir canlının yok olması... ...ailenizin dağılması gibi bir şey bizler bir için. İyi istatistik var mı? Ne kadar insan... ...evinde bir hayvanla birlikte... ...bölge yaşıyor? bölge değişiyor. Aslında çok bilmiyorum. Ben işte Çengelköy'de oturuyorum. Yani her evde hayvan var... ...yaşadığım sitede. Neredeyse. Hı hı. Yani benim... Bizim e, taraflarda da zaten meşhurdur Cihangir kedileri e, <gülüyor> diye bir şey bile var. Kavram bile var. Gerçekten özellikle kedi e, evlerde, kedi popülasyonu çok fazla. Ve mesela bir sürü arkadaşımın da hep bu siz anlatırken o aklıma geliyor. Birkaç kedisi var, benim iki kedim var işte bir sürü arkadaşımın çok sayıda kedisi var. Bir de kediler hani kendileri geldikleri için hani siz gelmedi Çok seçme şansınız olmuyor. E, geliyorlar ha, bir şekilde. evet Geliyorlar değil? bir şekilde yani... <gülüyor> Ve bu gerçekten e, bu yasayı hazırlayanlar hani sadece politikacılardan da değil biraz bürokratlardan da aslında bahsetmek lazım. Nasıl oluyor da Kesinlikle. hiç mi de. hiç mi bu insanlar bu hayvan beslemiyorlar ya da e, evlerinde bir sen, hayvanla beraber yaşamıyorlar? Sen ben ya da Ömer Bey'in kürtaj yasasını yazması gibi. Biz hiç hamile kalmadığımız için çok insafsız bir kürtaj yasası yazabiliriz. Onları da hiç, hiç hayvanları olmadığı için <gülüyor> bu kadar insafsız olabiliyorlar diye düşünüyorum. O hayvana hiç dokunmadıkları için, evde birlikte uyumadıkları için, uyuyan bir köpeği görmedikleri için bu kadar vicdansız olmaları çok garip gelmiyor bana. Fakat bu yani birkaç boyutuyla da <gülüyor> Yani bürokrasi meselesi çok önemli birkaç boyuttan en önemlilerinden biri ve yalnız bu hayvan meselesinde değil tabi bu tarz böyle birdenbire beklenmemiş ama üzerinde epey düşünülmüş belli bir sistemli düşüncenin bir çeşit stratejinin bir planın ürünü olduğunu ortaya koyan çok sayıda kanunla karşılaşıyoruz bunları Kimler yazıyor acaba diye de merak ediyor insan yani. Çünkü bu rastgele tesadüflere bırakılmış bir şey değil. Pek çok alanda böyle. Özellikle çevre konularında. Evet. Valla ben e, yaygın e, ama. şunu en azından biliyorum. E, Veysel Eroğlu'nun çevre bakanlığı döneminde çevre bakanlığındaki çok değerli bürokratların tamamı gitti. İstifa ettiler, dayanamadılar. Yani bu e, artık dedikodunun falan ötesinde bir şey. E, kim kaldı? mutlaka yine çok değerli insanlar vardır o bakanlıklarda ama kim kaldı merak ediyorum ya da yerlerine kimler alındı şey diyor yani ya bakanlığın tadı orman ve su işleri gene şanslıyız ormana atılıyor ya hani direkt suya direkt suyu o zaman çözim gittik daha var ya. E, Bir de bir <gülüyor> evet, başka bizim... maddeleri de biraz konuşalım birkaç tabii. dakikamız var e, e... tabi tehlikeli ırkların e, toplatılması ile alakalı ciddi bir kıyım yaşanacak yine 4 e, ırk sayılmış tehlikeli hayvanlar olarak ve ve bunun gibiler diyerek de ucu da açıkta köpek bırakılmış ırkları. köpek ırklarından bahsediyor ee, zaten şu anki mevcut yasaya göre e, pitbull, japonize tosa, dogo, argentino ve brasilier değil evet. mi talgacım zaten bu ırkların iki tanesi Türkiye'de yok e, yetkilerin de zaten çoğu bu ırkları hiç görmemişler esasında e, bu hayvanların e, beslenmesi, üretilmesi ve özendirilmesi yasaktı. Lakin bu yeni düzenlemeyle diyor ki bu tasarı yasalaştıktan sonra 3 ay içinde hayvanınızı gelip bakım evine teslim edeceksiniz. Teslim etmeyenler hakkında 2 yıla kadar hapis cezası uygulanacak diyor. Ee, sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Bakım evleri ağzına kadar dolu. Çoğu yerde bakım evi bile yok. Bu hayvanları fiili imkansızlıklar nedeniyle barınaklara kabul etmeleri mümkün değil. O zaman ne olacak? İmha, İmha edilecekler. Ee, yani uyutma yok. Hep, hep, hep onu söylüyor. Biz yetkililerle görüştüğümüzde diyorlar ki açıkça itlaf var mı? Açıkça ölüm gördünüz mü tasarıda? Niye ayaklanıyorsunuz? İşte açıkça, yok açıkça yok. Açıkça ama satın aralarında çok net olan var. olan o zaten açıkça yok. olmaması. Evet. Peki ben bir de şeyi de soracağım. Bu tehlikeli <gülüyor> ırk kavramı geçerli bir kavram. Tehlikeli diye evet. bir şey yok. Ee, yok değil, tehliki, Tehlikeli sahip var. Yani münferit olarak insan eliyle tehlikeli hale getirilmiş hayvan var. Yoksa... Zaten biz bu mantaliteli hareket edersek siz köpek özellikle köpek dövüşçülerinin kullandığı hayvanlardır. Özellikle pitbull kapasite gereği gücü buna müsait olduğu için bu hayvanın elinden aldığınız zaman o kendine başka bir ırk seçecek. Herhangi bir ırk e, karanlık odalarda açlıkla ve döverek terbiye edilirse saldırgan hale gelir. O zaman ne yapmanız gerekir? Dönem dönem böyle yönetmelikler çıkarıp ırkları toplayıp soykırım yapmanız gerekir. Bu da ciddi anlamda bir köpek ırkı soykırımına gider. Geriye hayvan kalmaz. Aile köpeği Golden da saldırgan hale getirilebilir. Pitbull'ların bebeklerle alt alta üst üste yattığı evler var. Yani... Tabii e, medya buna müthiş tabii. Destek tabii veriyor. Destek. Aksi, e, aksi evet, yönde yani destek bir çok veriyor. Birçok konuda olduğu gibi işte Pitbull'u tamamen bir halk düşmanı çocuk düşmanı bir canavar olarak ilan etti. Kaç yıldan beri. O olmasa neydi? başka bir yine ihtiyacı olacak böyle bir hayvana başka bir hayvanı ilan aynen eder. Yani. Aynen evet Onu kastetmek istiyorum. Geçen yani. gün bir haber okudum. Başında <gülüyor> katil e, köpek diye yazıyor. Pitbull'dan bahsetmiş. E, yabancı kaynaklı bir haber. Altın okuduğunuzda şöyle bir olay çıkıyor ortaya. E, evin köpeği yıllardır beraber büyüdüğü çocuğu ısırdığı sandığı derken ikinci e, paragrafta diyor ki ortaya çıktı ki bebek 52 ...yerinden bıçaklanmış. E şimdi bu haberi bile... ...katil pitbull başlığı altında... ...verebiliyorlar insafsızca. Altını okumayan eminim ki yüzlerce insan var... ...sadece başlığını zaten okuyarak... ...sadece geçen. başlık o... ...yüzde doksanı zaten... ...yüzde doksan beşi insanların sadece başlık okuyor. Evet. Perşembe günü 4 Ekim... ...tüm dünyada hayvan hakları günü evet. olarak kutlanacak... Bırakın hayvan haklarını biz şu anda mevcut hayvanımızı ölümden kurtaramamış durumdayız. Ölümün evet. elindeler şu anda. Evet. Ve hani 4 Ekim'de... Yarın yani. Evet. Yarın. Evet. Nasıl suratlarına bakacağız eve döndüğümüzde akşam gün boyu çünkü bir sürü aktivite olacak. Bir sürüsünde olmaya çalışacağız. Ama akşam eve döndüğümüzde kendi mevcut hayvanımızın suratına nasıl bakacağız Aynen, ben onu merak ediyorum. ben de tam bunu düşünüyordum pazar günü. Yani bir bu... Yasayı engelleyemezsek nasıl e, bu hayvanların suratına bakacağız ya. Çünkü gerçekten e, mesela bizim oralarda yine söyle her yerde vardır ama e, sokaklarda yaşayan köpekler var. E, hepsini tanırız. Evet. Yani Hı. çok iyi tanıdığımız hayvanlar sürekli selamlaşırız geçerken yani özellikle Beyoğlu Taksim civarında falan. E, ya yani bu bu hayvanları ortadan kaldırmayı hedefliyorlar. Yani evet. bizim E, Taksim'deki e, nükleer karşıtı kampımızı hatırlar mısınız? Hatırlıyor, bu hemen şeyden ki. önce seçimden önce yaptığımız <gülüyor> kamp. O kamp boyunca orada bir e, Taksim'in meşhur köpeklerinden biri sürekli mesela bizimle beraberdi. Onun için bütün eylem. Eylem, işte, eylem evet. onun evet, evet bütün eylem boyunca bizimle beraberdi. Yani bu Eylemlerde hayvanlar, de en önde yürür zaten hep. 50 o. gün bizimle birlikte Taksim'de bizim şey imza orada yaşadık. yani şimdi bu eylemi şey yapacaklar e toplama de, kampına de direniş adlı bir evet. sarman kedi var işte yani. evet. e şöyle iki sıkıntı var kedi tabiatı gereği toplanamayacak bir hayvan O nedenle kediler zaten toplanma aşamasında ölecekler. Zannediyorlar ki kedi köpek araba çekecek kenara, hepsi tık tık, tık içeriye binecekler. Hani öyle bir de herhalde hayalleri var diye düşünüyorum. Ciddi süre kavlırları yaşanacak sokaklarda. Caneciğim çok iyi yapılmış kafesler, kapanlar var. Silahlı atılabilen ilaçlar var. Bunların da tabi ithal edilmesi gerekiyor, ülkeye girmesi gerekiyor ki yeni bir mecra oluşsun. Birileri de bundan yeni bir sektöre para kazan. <gülüyor> evet yani şey de doğal yaşam alanları lafı da Çok, çok aslında tedirgin edici. Çünkü yani hayata dönüş operasyonunu da hatırlatmadı değil. En azından benim gibi, bana ve benim gibi. Yine Orvelyan bir yere doğru gidiyoruz. Yani. Tamamen öyle. Yani öldürmeyi yaşam yaşamak olarak adlandırmaya çok meyyal olan bir medya ve ülke burası. Bir de yani bu yasayı kim yazmış diye demin konuştuk ya mesela. Bir de süs hayvanı diye bir laf var. Nedir o? Onu Allah böyle aşkına? yakanıza takıyorsunuz. Yolda size hoş gösteriyor. Öyle bir şey herhalde süs hayvanı. Nedir süs hayvanı? Süs hayvan dediği pet evcil olan ev hayvanından bahsediyor. Yani Ama senin evindeki ev ve süs hayvanları. Aynı mi? şeyden bahsediyor orada. Evet. Senin evindeki kedin mesela ev ve süs hayvanı olmuş oluyor. Allah Allah. Evet maalesef. Son evet. bir şey daha ben eklemek evet. istiyorum. Ee, hep böyle arsızca haklar daha ileriye ileriye gidilerek isteniyor ya. Bir sonraki aşamada mesela sarışın çocuklar ya da işte 1.60'ın altındaki kızlar da toplansın ve yok edilsin dendiği zaman da gene bir program yapıp işte protesto yapıyor olacak mıyız acaba? Oraya doğru gidecek mi ben Vallahi çok merak aslında ediyorum. Aslında işte türcülük bir tür ırkçılıktır ispatı bu işte. Yani daha doğrusu türcülük ırkçılıktır yani açıkça başka bir şey açıkça değil. Açıkça doğal yaşam alanına bunu ben yani Ümit Şahin biraz önce şey söyledi. Geçerse ne olacak diye ben geçme ihtimali olduğunu düşünmüyorum bu kanun Böyle, Bu son eylemden sonra, eylemden sonra, yani. sonra Siz da Siz ne düşünüyorsunuz? Valla ben hani çok çok umutlu değilim ee, Çünkü hani dün bu yaptığımız köprü eyleminde biz 7 kişiydik Geri planda bize destek veren 4 kişi vardı 11 Bir de e, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü'nün kapısına gelen 4 arkadaşımız vardı Ama öyle Bilmiyorum bakmamak Demek lazım. istediğimi anlatabildim mi? Ama e, Taksim'de de, de 50 Taksim'de bin kişiydik. Taksim'de de e, işte 40. çabuk gaz alan ama çabuk da gaz veren bir topluluğuz. Şimdi 7 Ekim'de ama bir eylem daha var 7 galiba. 7 Ekim'de Ankara'da e, Sakarya Caddesi'nde izinli gene bir eylem daha var saat 2'de. E, bakalım ne olacak? Bu işin peşini bırakmayacağız tamam. ve ben de açıkçası e, bu yasanın yasa değişikliğinin yapılabileceğine pek ihtimal e, vermiyorum yani bu haliyle en azından. Mutlaka revizyona gidelim falan. Mesela Tabiatı Koruma Yasası'nda da aynı şey oldu. Hı hı. Çok fazla bir revizyona gitmediler. E, yaptıkları revizyonlar e, genellikle çok kötü maddeleri gizlemekten ibaret kaldı ama yine de E, ...tamamen henüz geçemedi en azından yani iki senedir bir şekilde durduruluyor. Ben bunun da e, bu baskı sürdüğü sürece kolay kolay geçemeyeceğine inanıyorum. O yüzden de ya, peşini de, bırakmamak lazım. Tabii Kesinlikle. Ki, ölmek Tol var dönmek evet, yok. Aynen için. öyle yani Tolga'ya o anlamda tam katılmıyorum. Yani Böylesine bir e, seferberlik olduktan sonra e, kolay, hiçbir zaman kolay olmuyor bir tarihte. Bütün şeyler böyle gösteriyor. Bize. E, şuna inanıyorum. E, birkaç STK'nın e, ayaklanmasını <gülüyor> üstüne örtebilirler. Bir grubun e, bir şeyi arzu etmemesini dile getirmesini üstüne örtenebilirler. Ama bir halk hareketinin önüne geçmek bence hiçbir hükümetin ya. isteyeceği ve e, başarabileceği, başarabileceği bir şey değil. O nedenle bu hayvan hakları ile alakalı tasarı kesinlikle halk hareketine dönüşmüştür. Ve Ben bunun gönülden bir şekilde bizleri de daha memnun eder bir hale dönüşecek bir formatta çıkacağına inanıyorum. Peki. Çok teşekkürler. Çok. Biz teşekkür ederiz. Böyle olacağını konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Deniz Tavşancıl, Kalafatoğlu İstanbul Barış Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Hayvan Hakları Aktivisti Tolga Öztorun konuğumuzdu. Açık Yeşili bugün de burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere. <gülüyor>